Boş. Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü. Türkiye, dünya denizlerinde bulunan 7 farklı deniz kaplumbağası türünden, ikisi olan yeşil deniz kaplumbağası ve iribaş deniz kaplumbağasının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından bir tanesi. IUCN yani Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listeye göre 2 türde tehlike altında. Dünyanın en yaşlı denizcilerinin yaşamaya devam etmesi için yuvalama kumsallarını korumak büyük önem taşıyor. WWF Türkiye, Adana'da su gözü kumsalında inşaatı devam eden Hunutlu Kömürlü Termik Santrali Projesi'nin Akdeniz Havzası'ndaki önemli yeşil deniz kaplumbağısı yuvalama alanlarından birini yok ettiğine dikkat çekiyor. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ithal kömürle çalışacak Hunutlu Termik Santrali Projesi'nin ve projeye ait kıyı ve deniz yapılarının bulunduğu Su gözü kumsalı ülkemizin önde gelen deniz kaplumbağası yuvalama alanları arasında. IUCN'in kırmızı listesine göre tehlike altında kategorisinde yer alan yüzlerce yeşil deniz kaplumbağası ve iri baş deniz kaplumbağası her yıl bu bölgede yumurta bırakıyor. Mevzuatımıza göre de bu alanda termik santral yapılması hukuka aykırı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin 2009-2010 sayılı genelgeye göre bu alan korunması gereken önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri. Yani bu kumsada çivi dahi çakılmaması gerekiyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, proje için yapılan iskele kaplumbağaların habitatını ikiye bölüyor. Sahildeki inşaat kaplumbağa yuvaları için büyük risk oluşturuyor. Yılda 1,5 milyar ton soğutma suyu kullanılacak olan tesisten çıkacak su, deniz suyu sıcaklığından 7 santigrat daha fazla olacak. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla ölümcül sonuçların ortaya çıkması muhtemel. Bizim de temiz hava kaynağımız olan denizler bir anlamda dünyanın en yaşlı denizcisi deniz kaplumbağalarının sayesinde nefes alıyor dedi. Pasinli, tehlike altındaki türler ve onların doğal yaşam ortamları korunamadığı için ülkemizin de taraf olduğu biyolojik çeşitlik sözleşmesinin 3 maddesi ihlal ediliyor. Söz konusu santral inşaatı aynı zamanda taraf olduğumuz Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesinin 4. ve 6. maddelerine de aykırı diye ekledi. WWF Türkiye ile birlikte 18 doğa koruma kuruluşunun Change.org üzerinden başlattığı Adana'ya temiz hava imza kampanyasıyla kunutlu kömürlü termik santrali projesinin durdurulması için bugüne kadar 22.000'den fazla imza toplandı ve kampanya hala change.org Adana'ya temiz hava adresinde devam ediyor. Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre Amazon Ormanları'nın Brezilya bölümündeki tahribat Mayıs ayında bir önceki yılın Mayıs ayına göre %12 arttı. Ocak ayından Mayıs'a kadar ormansızlaştırma bir yıl önceki aynı periyoda göre %34 artarak 2032 km²'ya yükseldi. Bolsonaro geçtiğimiz yılın Ağustos ayında orman yangınlarının durdurulmasına yönelik uluslararası itirazlarda olduğu gibi orduyu Mayıs ayında Amazon ormanlarına gönderdi. Ancak Greenpeace Brezilya'dan Cristiane Mazzetti. Ordu Mayıs ayında alandaydı ancak ormansızlaştırma oranları yükselmeye devam etti. Dolayısıyla bu ormansızlaştırmanın azalması için etkili bir yöntem değil dedi. Mazetti orduyu tek seferlik görevlendirme yerine hükümetin güçlendirilmiş kalıcı ve uzun vadeli planlarla Bolsonaro'nun zayıflatmaya çalıştığı IBAMA gibi çevre kurumlarıyla çalışması ve Amazon'un bu şekilde korunması gerektiğini söyledi. Amazonlar iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli çünkü yüksek oranda karbondioksitin emilmesine neden oluyorlar. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum aşırı yapılaşmadan muzdarip Ayder Yaylası'nı da hayata geçirilecek bir yenileme ve koruma projesinden bahsetmişti. Bunun haberini vermiştik sizlere. Şimdi burada 1700 araçlık yeraltı otopark ve altyapı çalışmaları da başlamış. Çamlı Hemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu yazılı açıklama yapmış. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında otopark değil sadece Kanalizasyon ve su hattı yeneme çalışmaları da devam ediyor, diyor. Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası, EBRD, Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet okullarında enerji verimliliği yatırımları gerçekleştirmesine yönelik bir projeyi onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na sağlanacak 50 milyon dolar kaynakla 200-250 devlet okulunda enerji verimliliği uygulamaları gerçekleştirecek. Bu sayede %30 enerji tasarrufu Sağlanacak ve bu proje 3 yıl boyunca devam edecek. Bir günden Dilan Şahinbaş'ın haberine göre Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan ve yıllardır koruma altında alınması için mücadele yürütülen Kamilet Vadisi'nde özel bir şirkete ait hidroelektrik santral inşaatı çalışmalarıyla 48 gündür çamur akıyor. 18 kilometrelik dere boyunca akan çamura tepki gösteren yurttaşlar HES inşaatının durdurulması için çağrı yaptı. Şirketin ÇED raporunda çıkan hafriyatın başka bir bölgeye taşınıp depolanması gerektiği maddesini hiçe sayarak vadi tabanlarına gelişi güzel yığdıklarını belirtiyor Arhabi Doğa Koruma Platformu'ndan Akif Uyanık. Yükleme havuzundan sürekli olarak taşan su ile bu hafriyatın dereye aktığını vurguluyor. Artvin Çevre Müdürlüğü'ne çok sayıda şikayette bulunduklarını ifade eden Uyanık. Şikayetlerimize yazılı bir cevap henüz gelmedi fakat Çevre Müdürlüğü'nden bize yapılan sözlü açıklamada HES şirketine yaptırım uyguladıkları belirtildi. Henüz resmi olan yazılı bir açıklama alamadık. Ne tür bir yaptırım uyguluyorlar bilmiyoruz. Ama herhangi bir yaptırım uygulansaydı bu vadiden çamur akmazdı diye konuştu Akif Uyanık. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri